Oh yeah. chiikaste Merhaba kainat Bugün 2 Temmuz Perşembe Yıl 2020 Ay 7 Gün 184 Hızır 58 1441 Hicri Zilkade 11 1436 Rumi Haziran 19 Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması Günün Tarihi 27 yıl önce bugün 2 Temmuz 1993'te Sivas şehrinde Madımak Oteli'nde Pir Sultan Abdal Kültür Şenliklerine katılan 33 sanatçı ve aydın ve 2 otel çalışanı e, eylemciler linççiler tarafından kışkırtılan gözlerini kan bürümüş binlerce kişilik bir güruh tarafından otelde kıstırılıp yakılmak suretiyle işlenen insanlık suçu sonucunda hayatlarını kaybetmişlerdi Günün malumatı Temmuz ayında Çiçekler Zambak, soğan Aslan ağzı, kökten ayırma, yaz papatyası fide, safran, soğan, ada soğanı, kökü yerli ya da ömrü iki yıl olan bitkilerin çoğu bu ayda dikilir. Devamı yer. Büyük saatli marif takvimi. Negre, negre konsentize, negre Bien te quería ti Mira mi mi vida Tan solo Negre Negre consentida mi vida Que déjora Mira Here we meet your Monday, this hour Sunday, de felicidad. de mi vida siempre quiero a mi alma da loride de mi negre negre negre de mi vida, Mira, yeme peki o amante, Herkes. Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Ve Andrei Gritko da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Bill Haley Esus Kometas yani Bill Haley Kuyruklu Yıldız ve ku... Kometleri, Yıldızları diye adlandırılan ünlü rock and roll grubundan ama İspanyolca bir şarkı dinledik. Negra Negra Consentida şımarık kadın anlamına geliyor. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına dönüyoruz şimdi. Epey bir ara verdikten sonra oradan anlayalım. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık Gerçekliğe saygı. Eğer Damaso Murua'nın teyzesi hikayesini Garcia Marquez'e anlatmış olsaydı, belki de Kırmızı Pazartesi başka bir şekilde sona erecekti. Susana Contreras Damaso'nun yani Suzana Contreras Damaso'nun teyzesinin adı buydu. İyi zamanlarında Eskinapa pa köyünde ve Kaliforniya körfezinin tüm köylerinde o güne dek görülmüş en alev alev yanan kalçalara sahipti. Yıllar önce Suzana kavgalarda cam veren sayısız yakışıklıdan biriyle evlendi. Düğün gecesinde kocası onun bakire olmadığını gördü. Ateşli Suzanadan sanki bulaşıcı hastalık taşıyormuş gibi hemen uzaklaştı ve kapıyı çarpıp bir daha gelmemek üzere çekip gitti. Öfkeden kuduran adam kafayı çekmek için kendi düğünündeki davetlilerin hala eğlenceyi sürdürdükleri meyhanelere daldı. Arkadaşlarıyla bir araya gelince garezini kusmaya ve tehditler savurmaya başladı ama yüreğindeki korkunç acıyı kimse ciddiye almıyordu. O dışarıya akmak için itişen gözyaşlarına erkekliğine laf gelmesin diye içinde tutarken arkadaşları onu iyiliklerinden dinliyorlardı ama sonra bu haberin bayat olduğunu, Susan'ın elbette bak bakire olmadığını, o hariç bütün köyün bunu bildiğini, netice itibariyle bu ayrıntının en küçük bir önemi bile bulunmadığını, Aptalca davranmamasını ve insanın dünyaya bir kez geldiğini söylüyorlardı. O üsteliyordu ama karşısında dayanışmacı jestler yerine esnemeler buluyordu. Gece işte bu şekilde giderek ıssızlaşan kederli içki masasında şafak vaktine kadar düşe kalka ilerledi. Davetliler birer birer uyumaya gittiler. Şafak gururu incineni. Sokakta tek başına kimse tarafından umursanmadan ve yakınmaktan oldukça yorulmuş halde otururken buldu. Adam artık kendi trajedisinden de sıkılmıştı ve günün ilk ışıkları içindeki acı çekme ve ölç alma arzularını söndürdü. Öğlene doğru güzel bir banyo yapıp sıcacık bir kahve içti ve pişmanlık içinde yatsımanın, inkarın kollarına geri döndü tören adımlarıyla ana caddenin diğer ucundan yeniden arzı endam etti. Devasa bir gül buketi taşıyordu elinde ve kalabalık bir arkadaşlar akrabalar ve halk topluluğu onu takip ediyordu. En geriden de Serenad orkestrası geliyordu. Orkestra Suzana'dan af dileme babında Negra, Consentida ve Vereda Tropical gibi parçaları var gücüyle çalıyordu. Zamanında ona aşkını bu parçalarla ilan etmişti Şimrik kadın parçasıyla. Kadınlar Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Evet, bugün, tarihte bugüne e, geçelim şimdi. Ee, 1698 özellikle. yılında bugün İngiliz mucit Thomas Savery ilk buhar makinesinin patentini aldı. Dünyada bir daha hiçbir şey, hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. Ferdinand von Tepel'in de 1900'de bugün, e, tam 100 yıl olmuş... 120 yıl olmuş, değil mi? Evet. Ferdinand von Zeppelin'in yaptığı hava aracı, Almanya'nın Friedrich Hafen kenti yakınlarında denendi ve başarılı oldu. Araca Zeppelin adı verildi. Daha sonra büyük bir facia, Zeppelin faciası yaşanacak ve bir süre kullanılmayacaktır Zeppelinler. 1964 yılında bugün ABD Başkanı Lyndon B. Johnson kamu alanlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan yurttaşlık hakları yasasını imzaladı. Evet, bu şeyi de hatırlatan 1965'te bugünlerde de Lyndon Baines Johnson'a, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na dünyada önemli bir fenomen var diye bilim insanlarından bir heyet ziyaret ediyor bir komisyon ve küresel ısınma var Sayın Başkan tedbir almamız lazım diyor 1950-65'te bugünlerde evet 1993'te de Sivas katliamı gerçekleşti ee, bu yani gerçekten insanlık tarihinin de gördüğü en e, korkunç şeylerden bir tanesi Madımak Oteli'nde bulunan 33 Alevi Aydın ve 2 otel çalışanı ile 2 saldırgan hayatını kaybetti bir Sultan Abdal Şenlikleri için kente çok sayıda sanatçı ve aydın gelmişti. Yerel bir gazetede çıkan kışkırtıcı haberler büyüyerek bir linç halini aldı. Aralarında Asım Bezirci, Nesimi Kimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 35 kişi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi. Linç'in birinci hedefi olan yazar Aziz Nesin ve 50 kişi de olaylardan kendi olanaklarıyla ağır yaralarla kurtuldu. 13 Mart 2012 tarihli Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Sivas Katliamı davasının zaman aşımına uğramasıyla bazı sanıklar hakkında dava düşürülmüştü. Zaman aşımı kararını o dönemin başbakanı Erdoğan hayırlı olsun sözleriyle değerlendirmişti. 31 Ocak 2020'de ise İdam cezasına çarptırılan ve cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen Ahmet Turan Kılıç'ın 86 yaşında kalan cezası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırılmıştı. Şimdi açık kitaba bakacak olursak tarih boyunca aydınlanmayan facialar diye de bir bölüm var. Hiçbir zaman tam aydınlatılmayan Türkiye'de bahsediyoruz katliam facia ve yağma olaylarına. Ee, bu Sivas dışında Madımak dışındaki birkaç örnek mesela Sarıkamış'ta 1914'te 15'te yaşananlar hiçbir zaman tam olarak anlaşılabilmiş değil. 1915'teki Ermeni tehciri ya da soykırım diye adlandırılan olaylar hala e, anlaşılabilmiş yani izah edilmiş kabullenilmiş değil. 6-7 Eylül olayları 1955'te yanıp yıkılan yerlerde bütün İstanbul'da iki gün süren pogrom hala aydınlatılabilmiş değil. Kahramanmaraş'ta 1978'de ve Çorum'da 1980'de yaşanan katliam olayları da gene aydınlatılabilmiş değil. Katliamlar diye bir bölüm var. Açık kitapta ve çok özet olarak görülebiliyor bütün bu facialar bir derleme yapılmış tarafımızdan tabi bunlar sadece birkaçı demek lazım birkaçı, Evet, birkaç. örneğin yarın bir, daha birkaç uzun örnek. boylu konuşma fırsatı bulacağız Trakya pogromu var Yahudilere yönelik evet. hemen aklıma gelenlerden tabi yani. tabi sadece bu birkaç örnek yani e olarak verildi en e vahimlerinden bir tanesini de bu teşkil ediyor 25 soruda Sivas katliamı ve yargı skandalleri diye bir yazısı vardı. 1 Temmuz'da Gökçer Tahincioğlu'nun T24'ten. Unutmadım aklımda diye, madımakı ortaya alarak unutmadım aklımda diye bir başlıkla verilmiş. Madımak katliamında dosyalar birer birer zaman aşımına giriyor. Türkiye'de cezasızlık politikasının tarihi gibidir. Sıvas katliamı davası diyor gazeteci Gökçer tayincioğlu Yani yaklaşık 15, kişi, 15 bin kişinin katıldığı bir otelin sloganlarla yakılarak içindekilerin ölmelerinin alkışlarla izlendiği 2 Temmuz 1993'ten bu yana 27 yıl geçti. Madımağan ateşe verildiği o gün otelin çevresini saran Ölümleri alkışlayan, içeridekilerin dışarıya çıkmasına engel olanlardan sadece 124'ü hakkında 15 bin kişi var. 124'ü hakkında dava açılmış. Türkiye tam 27 yıldır bu 124 kişi hakkındaki davanın skandallerle dolu tarihini izliyor. 15 bin kişiden sadece 190'ı için gözaltı işlemi yapılmasından bunlardan da Sadece 124'ü hakkında dava açıldı, ondan bu yana iktidarlar sürekli gerçek faillerden, provokatörlerden, masumların boşu boşuna cezalandırıldığından söz ediyor ama ne yargılanabilenlerle ilgili skandallar bitiyor, ne de gerçek fail diye işaret edilen isimler yakalanıyor. Bugüne kadar insanlık suçu kabul edilmemesinden dolayı, Yargılaması ve aranması devam eden isimlerle ilgili zaman aşımı riski de sürüyor. Çünkü insanlık suçu olduğu zaman kabul edilirse asla zaman aşımına girmiyor. Bütün e, holokost gibi olaylardan 2. Dünya Savaşı'nda ya da e, ondan önce birinci Dünya Savaşı'ndan sonra naziler, faşistler ve başka katliamlar 21. yüzyıldaki bütün 20. ve 21. yüzyıldaki katliamların da hepsinin zaman aşımına girmemesi için uğraşılıyor. Bugüne kadar insanlık suçu kabul edilmemesinden dolayı zaman aşımı riski sürüyor diyor işte Gökçer Tayincioğlu. Bazı firari isimler açısındansa artık cezalandırılma riski ortadan kalkmış durumda. Henüz sayısını davanın avukatlarının bile bir türlü bilgi verilmediği için bilemediği sayıda firari sanık yani sayı da bilinmiyor. Kendileri açısından zaman aşımı süresi dolduğu için mahkemelerden haklarındaki davanın düştüğüne yönelik karar aldırabildi. Devam eden 3 ayrı yargı süreci var. Cumhurbaşkanı affıyla serbest bırakılan Ahmet Turan Kılıçla ilgili açılan dava Anayasa Mahkemesi'nde yaşam hakkı ihlali nedeniyle açılan dava ve 3 firari sanıkla ilgili devam eden zaman aşımı riski bulunan ceza davası var. 3 tane kırmızı bültenle yıllardır aranan 12 isimse neredeyse adresleri bile bilinmesine rağmen bir türlü yakalanamıyor diye 25 soruda unutmadım aklımda. Mademak vaziyetiyle ilgili şey yapıyor, anlatıyor Gökçer Tayincioğlu ve bazı en önemli sanıklardan bazıları da mesela asli faillerden Cafer, Cafer Erçakman neden yakalanamadı çok tipik bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Davanın bir numaralı sanığı olarak anılıyor, olayları önceden kışkırttı ve katliam günü Ali e, Aziz Nesin'i taklayanlar arasında olduğu anlaşılıyor. 18 yıl boyunca firari olarak aranıyor. Tam 18 yıl. Hakkında kırmızı bülten çıkartılıyor. Almanya'da ya da Fransa'da olduğu iddia ediliyor. Ama bu süreyi nerede geçirdiği bir türlü anlaşılamıyor. Sonra birdenbire Sivas'ta 2011 yılında öldüğü ortaya çıkıyor. Bundan 9 sene önce. Erçakmak emniyete 500 metre mesafede çocuğunun evinde kalp krizi sonucu ölmüş. Cesedine gömüldükten sonra mezarı açılarak otopsi yapılmış. Çocuklarıysa bu süreçte nerede olduğunu bilmediklerini ölmeden hemen önce eve geldiğini iddia etmişler. Bu davada böyle devam ediyor. Bu Sivas meselesi. Evet şimdi şeye geçelim. Osman Kavala 900 75 gündür tutuklu Osman Kavala ne yaptı? Anadolu Kültür Vakfı'nın kurucusu, insan hakları savunucusu Osman Kavala ile dayanışma kampanyasına katılan destekçiler Osman Kavala ne yaptı diye sürekli videolar çekip kısa videolarla hak savunucusu Osman Kavala'yı anlatıyorlar. Şimdi İstanbul Bienali direktörü Bilge, Bilge Örer'e kulak verelim. Osman Kavala ile 2005 yılından bu yana Anadolu kültürün Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirdiği projeler ve İstanbul Bienalinde birlikte çalıştık. Osman Kavala Türkiye'de sivil toplumun ve kültür sanat alanının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bilgi ve sanat üretiminin, kültürel haklar ve çeşitliliğin ve kültüre erişimin her daim bir savunucusu olmuştur. Bu haksızlığın bir an önce bitmesini ve en yakın zamanda aramıza dönmesini diliyorum. Şimdi Bige örerdi, İstanbul BNLİ direktörü Osman Kaval hakkında bunu söyledi. Şimdi de Almanya Federal Meclisi Milletvekili ve Yeşiller Partisi eski eş başkanı Cem Özdemir'in yaptığı konuşmaya kulak veriyoruz. <gülüyor> Hayat boyunca çok sayıda kişiyle tanışırsınız. Bazıları kendileri için neyin faydalı olduğuna bakarlar, kendilerinin çıkarına olana ve bu gibi şeylere bakarlar. Osman Kavala ise her şeyin üstünde başkalarına yardım etmeye önem veren biri oldu. Her şeyin başında ve en önemlisi olarak ülkesinin, Türkiye'nin herkesin mutluluk içinde yaşadığı, herkesin potansiyelini gerçekleştirebildiği bir ülke olmasını istedi. Osman abi seni çok özlüyorum. Bu şekilde de. Almanca yaptı konuşmayı dinledik Cem Özdemir'in. Evet devam edelim şimdi günün çok sayıda yoğun haberleri var. Fakat belki de en ilginç olanı bu Covid-19 pandemisi var gücüyle bütün dünyanın bütün kıtalarında ve ülkelerine devam ediyor. 11 milyona doğru hızla yaklaşıyor vaka sayısı 10 milyon 800 bini aşmış durumda ölü sayısı da 520 bin bulmak üzere hızla ilerliyor Bu arada da son Türkiye'de de son 24 saatte 1200'e yakın yeni vaka 1192 ve 19 ölüm gerçekleşti Türkiye'de de Açı yeniden açılma ile beraber yani eğri yavaşlamış yavaşlama şeyi göstermiyor fazla ve Trump Donald Trump Covid 19 ortadan kalkı verecek gitti gider demesine rağmen en önemli bu sağlık danışmanı onun Anthony Fauci Amerika Birleşik Devletleri yanlış yolda gidiyor ve çok ...karanlık sayılar var diyor... Johns Hopkins... ...üniversitesinin rakamlarına göre... ...yeni bir rekor daha kırılmış... ...tam Donald Trump... ...Amerika Birleşik Devletleri Başkanı... ...hop olup gidecek derken... ...yok olup... ...birdenbire 52 bin yeni vakayla... ...bir rekor kırıldığını ve pek çok eyalette... ...eyaletlerin yarısından... ...çoğunda yeniden yükselmelerin... ...başladığı haberleri varken... ...böyle devam ediyor... En ilginç haberlerinden bir tanesi dünyanın BBC'de bir uzmanla yapılmış olan Dr. Claire Wenham'la yapılmış bir mülakat var BBC haberlerde. Şimdi yeniden Britanya'da da İngiltere'de özellikle yerel kapamalar başladı tekrar. Lockdown diyorlar onlara. Özellikle de Leicester şehri bütünüyle tekrar kapatıldı. Çünkü çok yükseldi vakalar diye. Bu konuyla ilgili BBC Doktor Claire Wannam uzman görüşünü alıyor. O sırada kızı Scarlett küçük kızı sahneye çıkıyor arkadan evinde yayın yapıyor çünkü tıpkı bizim de evlerden yayın yaptığımız gibi Doktor Claire Wannam da evde yapıyor ve kız çıkıyor ve yeni yeni yarattı eserini e, sergiliyor güzel bir unicorn çizmiş onu böyle bir sanat eseri haline getirmiş tek boynuzlu at ama ilgi çekmeyince annesi konuşmaya devam ediyor BBC ile ee, tek boynuzlu at eserini arka planda gidiyor e, bir yere yerleştirmeye çalışıyor gene olmuyor sergilemede geliyor adı ne diye soruyor spikerin <gülüyor> spikerde de ilgileniyor BBC speaker'i de sunucusu yani Chris, Christian Fraser. Benim adım Christian diyor. Ee, ve <gülüyor> Scarlett diyor gayet güzel görünüyor. Alt rafa koyarsan ve harika bir tek boynuz diyor. Yani birdenbire insan bütün bu karanlıkların arasından gayet hoş bir ile karşılaşıyor. Gülümsemekten kendini alamıyor. Sonra da tatmin olup kız gidiyor. Annesi de devam ediyor yorumuna. Benim aklıma da Lewis Carroll'ın ünlü Alice Harikalar Diyarı'ndanın ikinci bölümünde Aynanın içinden kitabındaki şey geldi. Ben hep tek boynuzlu atların da hayali yaratıklar olduğunu düşünürdüm biliyor musun? Dedi Alice. Ya da Alice. Hiç canlı bir tane görmemiştim diyor. E artık birbirimizi gördüğümüze göre diyor tek boynuz. Eğer bana inanırsan ben de sana inanırım diyor. Alice harikalar diyarında. İşte böyle bir korkunçlukların arasında hoş bir tek boynuz haberiyle açtık. Açmış olduk ama ondan sonraki haberlerimizin hepsinin harika olduğunu söyleyemeyeceğim. Kısa bir özet geçecek olursak. Ortalık hem kuzey hem güney kutlu çok sıcak. Yani yeni verilen bir bilgiye göre 34 derece ölçülmüş 73. enlemin kuzeyinde Rusya'da. Bu, bu şimdiye kadar o kadar yüksekte kuzey e, Rüküle'de o, o enlemde görülmüş en büyük sıcaklık olduğu söyleniyor. E, 34 derece normalin 20 ila 25 derece Celsius daha sıcağında olduğunu söylüyor. Ve haritalara da bakıldığı zaman erimiş buzların eridiğini gösteren epey açık su da görünüyor. Açıkta su. Öte yandan orman yangınları da alam veriyor. Hatta mega yangınlar denen şeylerinden de çok korkuluyor. Hem Sibirya'da hem de Kaliforniya'da ve başka yerlerde orman yangınları korkusu var. Ee, Yeşil Gazete'den Elifin imzalı haberde. Kuzey Ormanları savunmasından Başar Ali Paça'nın sözlerine yer verilmiş. Yangınların önüne geçebilmek için orman ve tabiat parklarının yaz aylarında denetimsiz insan girişine kapatılması gerektiğini de söylediğine yer veriyorlar. Orman yangını alarmı ilan edilmeli diyor. Zaman zaman biz de üstünde duruyoruz. Yangınlar, mega yangınlar çok ciddi bir sorun meydana getirebiliyor. Zaten İzmir'de de bir orman yangını haberi vardı. Urla ilçesinde Tabii ki her zaman olduğu gibi bilinmeyen bir nedenle. Yani dünyanın en kolay şeyi zaten e, yangın çıkan bir kibrit yetebilir. Kimi zaman mangal deniyor ama hiçbir zaman e, dikkatsizlik ihmal deniyor, sabotaj deniyor ama hiçbir zaman küresel ısıtmadan bahsedilmiyor. Gene öyle olacak anlaşılığım kadarıyla. Ekipler yangına bir uçak, 3 helikopter, 10 arazözle müdahale etti diye bir haber vardı. Dün öğle saatlerinde, öğleden sonraki saatlerde gelen bir haber. Sonrasını takip edemedim ben. Ortak varlığımız olarak, müşterekler olarak kabul edilmedikçe ormanlar bu işten kurtulmanın imkanı çok zor olacak diye düşünmüyor değil insan. Öte yandan da büyük Asya'da özellikle çok büyük sellerler baş gösterdi Hindistan'da. 1.5 milyona yakın insan, 1.400.000 insan Assam eyaletinde felaket vurulmuş durumda, etkilenmiş durumda. Yani 2.235 köy etkilenmiş durumda kaçmaya çalışıyor insanlar. Çin'de de 1 milyonun üzerinde. Hubey eyaletinde ve Yunnan eyaletinde hem birçok ölüm haberi de geliyor hem de e, bitmek tükenmek bilmeyen sel haberleri geliyor. Ayrıca Bangladeş'te e, çok ciddi olarak nehirlerin taşmış durumda kuzey bölgesinde 3 e, ayrı yerde 100 bin, 150 bin ve 18 bin kişinin etkilendiği toplamda 275 bine yakın insanın etkilendiği haberleri geliyor. Asya dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde Wisconsin'de e, ölümlü e, sel heyelan haberleri var. Malezya'da binden fazla insan yerinden yurdundan olmuş sabah eyaletinde ve Avrupa'ya geçersek de Polonya'da yüzlerce kişinin tahliye edildiğine dair güneydoğusunda ülkenin haberler geliyor. Bunların hepsi son iki günün haberleri ...böyle de bir giriş yapmak zorunda kalıyoruz. Bir de çok tatsız bir haber var değil mi? 350'den fazla fil sebebi belli olmadan ölmüş durumda. Botsvana'da. Evet Botswana'da gerçekleşmiş bu ölümler çok sayıda fil yani işte bahsettiğiniz gibi 350 fil ölüyorlar. Bunların nedeni henüz bulunabilmiş değil. Evet. Şüphe odur ki ya içikleri göl suyundan zehirlendiler bir sorun oldu ya da yine bir bakteri virüsten şüphe ediliyor. Evet kaçak avcılık değil bu yani. Değil evet. Önemli belirtmek gerekiyor. Evet. Kaçak avcılıktan hep o, o tarz haberler veriyoruz bu seferki bir zehirlenme ya da çevreye bağlı bir şey bozulmaya yani bağlı. Yani şey. hangisi olursa olsun ekolojik dengede bir sorun olduğu Evet çok geliyor. büyük sorun tabi. Öte yandan da bir takım olaylar da var. İçişleri Bakanı Soylu'nun açıkladığına göre, Süleyman Soylu'nun Van Gölü'nde mültecileri taşıyan balıkçı teknesi batmış. Ve ilginç bir açıklama diyebilirim İçişleri Bakanı'nın. 55-60 kişi olduğunu tahmin ediyoruz diyor. O bile belli değil. Ölenlerin sayısı evet, bile belli değil, değil yani son derece insanın içine ürpertiler veren bir durum mültecilerin artık sayısının bile zaten fazla bilemediği, önem taşıyıp taşımadığını bilemiyorum ama yeni bir trend olduğunu Van Barosu Mülteciler Komisyonu'nda Avukat Mahmut Kaçan Van'ın göçmenler için bir geçiş kenti olduğunu söylemiş, son 8 ay içinde düzensiz göçmen deniyor onlara, ikinci büyük tekne kazası olduğu belirtiliyor bu tesadüf değil aynı göl üzerinde iki de ayrı tekne kazası tesadüf değil. Bu kaza da gösterdi ki göçmenleri kaçak bir şekilde göl üzerinden karşıya taşımak yeni bir trend başladı diyor bu şekilde. Bu da BBC Türkçe'nin bir haberi. Aynı haberde Nisan ayında sadece bölgede Van civarında 2500 düzensiz göçmen yakalanmışlar. Yani bu ne kadar büyük bir aslında durumun olduğunu gösteriyor. Afganistan, Pakistan, İran ve Bangladeş'ten geliyorlarmış insanlar bana. Evet öyle. Ee, Hong Kong'dan da yüzlerce kişinin, 370'ten fazla protestocunun gözaltına alındığı haberi var. Göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve basınçlı su, tazikli su püskürtülüyor yeni bir ulusal güvenlik kanunu Beijing tarafından kıta Çini tarafından bastırıldı fakat göstericiler de binlerce sokaklarda ve 10 yıl 20 yıl hapis cezası alsam da kalacağım diyenlerle yapılmış kısa mülakatlar rastlanıyor. Bu büyük protestolar var. Sudan'da milyonlarca protestocunun sokağa döküldüğü haberi de Şarkul Afsat'tan geliyor. Hart'ın bu 30 Haziran'da olmuş büyük askeri geçiş Konseyi'ni artık müzakerelere dön, geri dönmeye ve demokrasiye dönmeye zorlayan 2030 Haziran 2019 gösterilerinin yıl dönümünde oluyor. Bu da böyle evet, bir, bütün, bütün Ortadoğu devrimlerinde yaşanmıştı bu süreç. Diktatörlükler devrilikten sonra ordu hani biz bir geçiş yönetimiyiz diye alıp genellikle bırakmıyorlardı ve dolayısıyla her Ortadoğu devrimde de böyle bir ikinci dalga yaşanıyordu. Onlardan bir tanesi Sudan'daki kadınların Sudan'daki kadınların Sudan devrimindeki rolü hep konuşula gelmişti. Evet, bir başka büyük gösteriler zinciri de Öfke Günü diye adlandırılıyor. Filistinliler ve onun bütün dünyadaki destekçileri, Mütefikleri. İsrail apartaydı diye adlandırılan ırkçılığı ve ilhak planına karşı büyük bir Gazze şehrinde de başka yerlerde de pek çok Kaliforniya'da da var, New York'ta, Oregon'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Güney Kore'de de var pek çok o, uluslararası kuka insanlığa vicdana aykırı yani dünyanın en büyük açık hapishanesi olarak e, şey yapılan ve en uzun süre işgalde tutulan yeri Filistin'i söyleyelim e, Amer Amerikan kızıl delilerinin de Shayen e, Irmağında orada büyük e, orayı ziyaret edecek Trump Güney Dakota'da ünlü Amerikalı başkanların heykelleri de kazınmış durumda. Biz tacizcilerimize asla şey yapmayacağız, izin vermeyeceğiz, buraya giremez diyorlar kızıl reisleri, e, Harold yani, Fraser diyor mesela. Trump'ın bu cüretine de bazen gerçekten hani şaşırıyorum. Önce Tulsa'ya, yani Amerikan tarihinde siyahlara göre en büyük katliamın olduğu yere gitmişti. Şimdi de siyuların hani yani yerli hakları ve en kendi hakları şey olarak anlaşmalarla tamamen evet. iki ayrı antlaşmalarla egemenlik hakları toprakları yani dört temmuz yayıtlaması için gidiyor bu arada evet. e, ama hani dört temmuz tabii yerli halklar için hani o kadar da e, kurtuluş günü gibi bir şey değil bir yandan Evet ilginç orası, orası yani ısrarla kaşıy olması bu meselede. Gerekirse o heykelleri ellerimle bedavaya sökerim demiş Kızıl Delili Reisleri. Bakalım oradaki gelişmeleri de haftaya daha ayrıntılı olarak da belki. Evet şey protesto olacakmış bu arada. buluruz. Evet evet olacakmış büyük protestoda. da. Ee, Türkiye'den de en önemli haber Esra Berat Albayrak çiftinin yeni doğan çocuğuyla ilgili sosyal medyada yapılan bazı yorumlar. Ee, savcılık soruşturma başlatmış 11 gözaltı var ee, Erdoğan da bu millete bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını istiyorduk diyor 5 gün önce ise nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık demişti aynı mecralar için <gülüyor> evet büyük bir çelişki var ama Fahrettin Altun açıklama yapmış. İletişim Başkanı Profesör Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları çarpıtıldı demiş. Tabii ki onu anlamadım. Neyin çarpıtıldığını e, muhalefet liderlerinden de tepki gelmiş. Ve mecburen a haber izleyeceğiz artık demiş. E, Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da hırsından spoiler verir diye müdahale etmiş Akşener'in Dark dizisine ilişkin paylaşımı hesabında alıntılamış Aman Meral Hanım şimdi hırsından spoiler verir diye yazmış HDP eş genel başkanı Pervin Buldan da Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılamış Ve biz de La Casa Del Papel'in son sezonunu bekliyorduk Şimdi ne yapacağız diye yazmış Yani soru şu LGBT konusunda, işkenceler konusunda, sosyal medya konu şehir üniversitesi konusunda, soykırım konusunda ve sosyal medya konusunda daha önce bambaşka tam tersi açıklamalar yaptıktan sonra bu şey neden oluyor bilemedik. Çözülür herhalde. Erdoğan Tabii da cevap vermiş aslında. Twitter yakın zamanda bir operasyon yapmıştı. AKP'ye bağlı 70 bin diyenmiş hatırlamıyorsam. 7, trol hesabın olduğunu ve bunları kaldırdığını da söylemişti. Böyle evet bir 7 gerginlik bin kişinin de paralı de çalıştığını oldu. falan söylemişti. Evet. evet öyle de bir gerginlik. Erdoğan da cevap gecikmemiş ama muhalefet liderlerine. Onlar dizi izleyip film çevire dursun. Biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz demiş. Fakat kendi İçişleri Bakanı da bir tane film e, paylaşımı yaptı onu gördünüz mü? Pervin, Pervin Buldan'a yanıt verdi Soylu'da e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ki bence bir tür tacize de girmiyor değil. Önemli olan iki şey var arkadaşlar Vatan ve Yanınızdaki Adam diye hmm. daha iki filminden bir e, alıntı paylaşmış Pervin Buldan'a. Ama şeyde Meral Akşener de cevaba cevap vermekte ge gecikmemiş. Erdoğan'ın diriliş Ertuğrul dizi setindeki fotoğrafını paylaşmış. Emin misin Sayın Erdoğan şeklinde cevap vermiş. Bu arada son olarak da Selvi Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada Esra Albayrak ve ailesine hedef alan hakaret içerikli paylaşım nedeniyle Esra Al Bayrağı aradığını ve üzüntüsünü dile getirdiğini, ayrıca yeni doğan çocukları sebebiyle Albayrak ailesine iyi dileklerini de ilettiğini verelim. Devlet Bahçeli de bu arada Twitter kullanmayı bıraktığını ilan etti ve bu bir kampanyaya dönüşü verdi. Yine Twitter üzerinden ilginç bir şekilde. Dün akşam ak gençlik hesaplarını kapatıyor. Birinci sıraya yükseldi Twitter'da. Sonra da işte ülkücüler hesap kapatıyor gibi. Twitter'dan çekiliyormuş Cumhur İttifakı'nın üyeleri. Peki, ara verelim. Açık Gazete Selim Badur'la Korona Günleri Selim Badur merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Çatışmalardan bahsettiniz. Çeşitli bölgelerdeki. Bu arada Birleşmiş Milletler ki şimdiye dek pandemi konusunda çok sessiz kaldı. Hiçbir açıklamasını görmedik. Covid ile mücadeleyi kolaylaştırmak için çatışmalara ara verilmesini istedi. En az 90 gün. Geçen hafta yapılan öneriyi de 180 ülke ve 20 silahlı grup Onay verdiler ama somut adım atılması bekleniyor ki bu beklenti sırasında da Yemen ve Libya'da e, çatışmaların şiddetinin de arttığını belirtelim. Böyle bir e, girişimde bulundu. Birleşmiş Milletler Covid konusuyla ilgileniyor dolaylı yoldan. Evet ilk azda da ilk, ilk seferinde de söylemişti daha ilk yeni çıktığı zaman bütün çatışmalara son verip e, bir araya gelmesi lazım bütün hükümetlerin diye öyle de bir şey şimdi bizden siz söyleyince hatırladım Birleşmiş evet. epey 3 ay önce öyle bir açıklaması vardı 3,5 ay önce. Yani burada bir de bana biraz garip geliyor yani 90 gün ara verin sonra devam edin gibi falan. Evet <gülüyor> evet. Bir haftadan beri e, günde 160 binin üzerinde olgu bildirilmeye başlandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün dünkü açıklamasında olguların yüzde altmışı geçen ay hesaplandı. Bu çok büyük bir oran. İsteylen e, her e, programda e, bıkmadan e, söylemekte yarar olduğunu düşünüyorum. E, olgu sayısı artıyor, azalmıyor, hafiflemiyor, ağırlaşıyor durum. E, Amerika Birleşik Devletleri'yle ilgili bilgileri verdiniz ama şunu eklememe. Ee, izin verin lütfen. İşte, New York'taki ölümler bakılmış, hesaplanmış. 2019'un aynı dönemine oranla 122 bin ilave ölüm varmış. Bu %18 artış demek tüm ölümlerde. Bu çok ciddi bir oran ve bu oran tamamen COVID-19'dan yaşamını yitirenlerle ilintili bir durum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı zor günler bekliyor. Ee, neden öyle? Çünkü e, e, önce kadınlar ee, özellikle e, eğitimli ve e, yani üniversite mezunu değil eğitimli olmayan e, çalışan işçi e, kadınlar o kesimde de. Ki bunlar 2016'da Hillary Clinton'a verdikleri desteğin çok daha fazlasına John Biden'a e, verecekleri görülmüştü. Ama bir süreden beri bu Covid-19 sorunu yaşandığından e, başladığından beri de 65 yaş üzeri e, Trump destekçileri desteğini çekmeye başlamışlar. E, bu önemli bir gelişme. E, Doktor Anthony Fauci, Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün 40 bin olan yeni olgu sayısı 100.000'lere binlere çıkabilir dedi. Dediğinin üzerinden 8 saat geçmeden siz de belirttiniz, dün 52 bin'den fazla olgu ortaya çıktı ki Kaliforniya dahil birçok eyalette yeniden kısıtlamalar ve ciddi oranda kısıtlamalar geçildi. E, Fas ve Pakistan Dünya Sağlık Örgütü değerlendirmelerine göre oldukça kritik bir aşamada. Çünkü en az 1 milyon olgu her bir ülke için 1 milyon olgudan bahsediliyor. Bu e, çok büyük e, bir oran. Eee Bugün programını bu bilimsel e, çalışmalara ait kısmında e, aşılara değineceğim. Ona ait bir iki haber var ama e, ondan önce şu Fransa'da bu doktor Didier Raoult e, Marsilyalı hekim, bu hidroksiklorikini e, öneren, e, ilk çalışmaları yayınlayan ve çok eleştiriye uğrayan e, o ilginç bir kişi e, Didier Raoult. Bu kez de kendisine e, Paris Hastaneleri... E, birliği demek verip verdiği rakamlar yanlış çünkü Didier Raoult demişti ki Fransa genelinde yoğun bakıma yatan hastaların %43'ü ölüyordu. Bizde Marsilya'da %16'sı. Bizde %43'ten ölüm yok demişler. Yani böyle bir e, sürtüşmeler e, ve çekişmeler, yalanlamalar, suçlamalar sürüyor Fransa bilim dünyasında. Edebiyat e, dünyasından dün iki örnek vermiştim. E, bu yaşanan COVID-19 pandemisiyle ilintili olarak çıkan kitapların sayısı birdenbire patlayacak. E, dün Bernard Henry Levin'in e, Bizi Çıldırtan Virüs, virüs ki Ranfu e, delirten virüs diye çevirebilecek kitabı e, vitrinlere çıktı. E, Slovak Zizek'in kitabı ee, virüs fırtınası pandemik ee, bundan daha önce de bahsetmiştim Margaretta Tut çıkış burada ismindeki kitabını çıkartıyor ee, Galimar yayınevi de e, 556 sayfalık bir kitap kriz söyleyebilirdi 70 yazı var içinde yani birden bire e, özellikle sonbaharda e, tatil dönüşü herhalde bir e, pandemi kitapları ve büyük boyutlu sinemaları filmleri patlaması göreceğiz, yaşayacağız herhalde. Evet, ee, biz de e, takip etmeye çalışırız. Evet, e, Zize'in kitabında da bu e, virüs fırtınası e, aslında e, Covid bizi yok etmek isteyen bir düşman değildir. Bunu bu şekilde görmemek lazım. İşgal planları falan yok. Sadece yaşamını sürdürmek istiyor diyor. Doğru da. E, ve e, bazılarına göre yaşanan kriz kriz e, Özellikle bir takım e, sorunları arttırır, derinleştirir görüşünü de tam katılmıyor. Karamsar değil, biraz daha iyimser bir yaklaşımla Krizlere çözüm getiremeyen serbest piyasa ekonomisinin e, bu piyasaya, bu yaklaşıma insanlar sırtını çevirecek diye yorum yapıyor. Şimdi e, Amerika ABD'nin Devletleri'nde e, öğretim yılı başlarken üniversitenin açılışı konusunda çok soru işareti var ve bir belirsizlik e, sürmek de her günde artıyor. E, dün itibariyle e, açılan derslerde 25 kişinin altında öğrenci kabul edilecek olan derslerin e, canlı olarak yapılmasına karar verilmiş. Daha e, fazla öğrencinin katılacağı derslerin ise online şekilde yürütülmesi e, kararlaştırılmış. Bunun üzerine inanılmaz bir şekilde 25 kişinin altındaki yani canlı yapılacak olan hocanın sınıfa girip ders vereceği e, derslere kayıt yapılmış. Bu da şunu gösteriyor. Öğrenciler en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde bu online eğitime çok karşılar ve e, canlı eğitime e, birebir e, eğitimin e, sürmesinden yana e, tavır koyuyorlar. Şimdi aşılar bir, e, konusuna gelince bir hesaplama var. E, diyelim ki dünya nüfusunun dörtte biri için aşı üretildi ki üç büyük üreticinin üretebileceği aşı yine dünya sağlık örgütü verilerine göre ancak e, bu e, kadar nüfusu kapsayacak. 1.85 milyar için bu demektir ki 4.2 milyar doz aşı lazım. Yani kişi başına iki doz de yüzde 12 ile 15 kadar fire verilir aşı üretiminden sonra kullanım sırasında. Bunları da kattığınız zaman 4.2 milyar doz aşı. Bu çok büyük bir rakam. Ee, Dünya Sağlık Örgütü dün ve bugün 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde binden fazla bilim insanı ile ikinci araştırma ve buluşlar formu yapıyor. Burada da tartışılıyor. Ama bütün bu çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken dün itibariyle 1-2 ufak haber çıktı aşılarla ilgili. Bir tanesi BioNTech ve Pfizer kuruluşlarının aşı çalışmalarının iyi sonuç verdiği haberiydi. İkincisi Belçika'da hatırlayacaksınız Ghent Üniversitesi'nde Lamalarla ilgili çalışma yapan bir merkez vardı. MyNeo üniversal aşı için çalışıyor. Demek ki bütün yani herhangi bir mutasyon söz konusu olursa bu mutasyonlar etkilenmeyecek üniversal aşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu önemli bir gelişme. Ee, Güney Afrika'da da aşı çalışmaları var ama bu aşı çalışmaları protelostolarla e, e, karşılanmış. E, neden bilmiyorum ama Güney Afrika'daki aşı çalışmalarına karşı böyle bir e, duruş sergiliyor o ülkenin e, yurttaşları. Dün New England Journal of Medicine'de Megan Deming isimli bir araştırıcı arkadaşlarıyla birlikte yazdığı bir yazıda aşı hazırlama sürecini e, irdeleyen bir Yayın yaptılar. Ee, önce klasik aşı geliştirme sürecini e, irdeliyorlar ve diyorlar ki bu yaklaşık 10 yıl sürüyor. Çok fazla e, kontrol aşaması geçiyor ve e, 10 yıl kadar sürmekte bir yeni aşı geliştirme süreci bütün bu fa, e, preklinik, faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları. Ama H1N1 döneminde gördük ki e, bazı aşamalar atlanarak süreç hızlandırılarak pandemik aşı geliştirme yaklaşımı var. Biz diyorlar COVID-19 için hibrit bir model öneriyoruz. Ee, özellikle insan kontrol gruplarını ekleyeceğiz diyorlar. Böylece çok kısalıyor. Bu ne demek? Şimdi e, aşının etkinliğini gönüllülerde denediğiniz zaman buna daha önce değinmiştik ama vurgulamakta yarar var sanırım. İki yol izlenebilir. Birincisi e, aşı yaptığınız kişiye canlı virüs verirsiniz. Hani bu etik olarak pek mümkün değil. Artık yapılması böyle bir çalışmanın ya da e, aşılanan ve aşılanmayan e, grupları uzun süre izlersiniz bir yıl kadar iki yıl kadar bunların hangi grupta ne kadar ne oranda hastalık ortaya çıktı aşılananlar korundu mu acaba? Şimdi o vakit alacağı için bu yeni öneri hibrit modelinde o benim etik değil artık yapılamaz dediğim katılımcılar yani gönüllü olarak e, denelere katılanlara Onların rızasıyla canlı virüsün verilmesi e, tartışılmakta. Yani bu konularda sıkıntılar var. Onun için e, bunlar daha hallolmadan e, dönem dönemi yazılı görsel basında aşı geldi, çok iyi sonuç verdi falan diyor. Daha bir şeyin sonuç verdi falan yok. Bu aşamaları geçilmedi. E, Oxford Üniversitesi'nin e, AstraZeneca firmasıyla birlikte yaptığı e, CHADOX1 aşısı çalışması var. Ee, Güney Afrika ve Brezilya'da e, 3 bin kadar gönüllüde başlayacak bu çalışma. Ee, bir diğer çalışma Inovio aşısı, Ino 4.800 bir DNA aşısı. Bu kez 3 binlerle değil sadece 40 sağlıklı gönüllüye hani bir yan etkisi var mı diye bakılıyor. Aşı bir ay arayla iki doz verilecek ve aşı cilt altına özel bir aletle uygulanacak. Bu ilginç bir e, yeni yaklaşım. Bir DNA'sı dondurulması gerekmediği için sıcak Afrika ülkelerinde soğuk zincir gereksinimine e, başvurulması söz konusu değil. Bu önemli bir e, gelişme. Şimdi bitirken belki de e, önemli bir e, yazı Vaksin dergisine çıktı. E, yazının ilk yazarı bizim e, 3-4 hafta önce, önce sağlık programında e, ağırladığımız Doktor Ümit Kartoğlu Dünya Sağlık Örgütü'nden onun bir yazısı. Kendisini e, belirttiğim gibi önce sağlıkta konu kalmıştık. E, Ümit'in e, o e, programımızda da bahsettiğim aşının geliştirilmesi, üretimi, iyi sonuç vermesi falan her şey yolunda gitse bile başka sorunlar var aşı ile ilgili. Bunlar nasıl depolanacak? Nasıl transport edilecek? Ve nasıl uygulanacak? Aşının sunulan formatı nasıl olmalı? Bir kere basit olmalı ki minimum manipülasyon gerektirmeli. Yani aşı eğer liyofilize aşı olursa her uygulamadan önce onun sulandırılması, çözülmesi lazım falan. Bunun olmaması lazım. Dağıtımı e, etkili bir şekilde yapmak lazım. Isıya duyarlı mı olacak? Çok dozlu mu, tek dozlu mu olacak? Bu ne önemi var diyeceksiniz. Ümit bunu bizim programımızda da e, anlatmıştı. Hani tek doz aşıların kapsayacağı yer ile e, çok dozlu flakonlardaki aşıların kapsayacağı e, depo miktarı ya da genişliği çok farklı. E, bu gelişmekte olan ülkeler için çok büyük bir soru bu kadar aşıyı depolayacak. Doğuk o da falan yok diyordu. E, örneğin Ebola aşısı çalışmalarında ısıya çok duyarlı olması nedeniyle e, çok aşı çalışması başarısızlıkla e, işin başından terk edilmişti. Bir de kendilerinin geliştirdiği bir VVM kontrol sistemi var. Aşı kutularının üzerinde bir, e, e, bir belirteç var. Bu, e, eğer uygun aşıda saklanmazsa, uygun olmayan bir aşıya geldiği zaman kutunun e, ısı nedeniyle hemen e, renk değiştiriyor. Bunlar Ümit'in yazdıkları ve e, bizim de konumuz olan arkadaşımız Kartolun e, böyle bir dergide önemli bir yazıyı e, imzalamış olması sevindirici bir olay evet. e, son olarak da Avrupa Birliği biraz önce değindiğim gibi 10 yılda geliştirecek aşıyı biz 12-18 aya sıkıştırmaya çalışıyoruz e, ve dünyanın geri kalan bölgelerinde güvenilir e, ortam sağlanmadıkça Avrupa'da güvenilir e, topraklar olmayacaktır diye bir açıklaması var ve bütün bunlar aşı konusunda öyle yazılı görsel basında çıkan olduğu oluyor çok iyi sonuçlar da haberlerine pek rağbet edilmemesi gerektiğini herhalde düşündürmeli diye söyleyeyim. bu programı kapatalım. Bu arada Cumhurbaşkanı açıklamalarından sosyal medya paketleri arasında Netflix de varmış. Netflix'in nasıl bir sosyal medya olduğunu ben anlamadım ona bakacağım şimdi. Evet onu, onu inceleyelim. O araya kaynamış durumda bence. <gülüyor> Netflix önceden <gülüyor> bir hedef alıyordu çünkü. Peki. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi Görüşmek yayınlar, üzere. sağ olun. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz, Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri Evet, korona günlerinden bahsederken Selim Badur'un ardından birkaç ilavede bulunalım. Ee, Sağlık Bakanı Koca da e, dün düzenlediği basın açıklamasında Türkiye'deki illere dair koronavirüsü verilerini açıkladı. Bu ender rastlanan bir açıklama ve vakaların yarısından fazlasının İstanbul'da görüldüğünü belirtmiş ki bu e, tahmin ediler ve bilinen bir şeydi ama çok da ürkütücü bir şey yani bütün ülkedeki vakaların yarısından fazlası %52 hatta %53'ü İstanbul'da. Bir de bazı illerde de Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da çok artma gösteriyormuş. Salgın boyunca en az vaka olan iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bardağ'ın olduğunu söylemiş. Detaylı veriler de Sağlık Bakanlığı sitesinde yarından itibaren demiş. Yani bugünden itibaren görmek mümkün bu yenilik. Öte yandan Hindistan'da bir düğünde BBC'nin haberinde Bihar eyaletinde bir düğüne katılan 111 kişi koronavirüs testinde pozitif çıkmış. Yani bir düğüne 300, 350 kişi katılmış 15 Haziran'da bir pek tedbir almamışlar anladığım kadarıyla. Damat ertesi gün hayatını kaybetmiş. Ama damat korona virüsü testi yaptırıp yaptırmadı mı bilinmiyor o. E, salgın sebebiyle düğünlere 50 kişiden fazla katılım yasakmış ama bu çiğnenmiş aslında anlaşılan yani 7 katı insan katılmış. Soruşturma başlatılmış. Tabii, Türkiye'de de asker uğurlamalar böyle bir tartışma konusu biliyorsunuz. Evet, Sağlık Bakanı e, Koca ısrarla bunun yapılmaması gerektiğini e, söylüyor ama bir yandan da devam ediyor tabii. Evet hapishanelerdeki durumda hala belli değil ve açıklama yok. Çok kaygı verici. Bu arada da e, önemli bir haber Uludağ Üniversitesi Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Grubu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Pala hakkında da soruşturma açılmış Uludağ Üniversitesi evet. tarafından. Bursa Valiliği'nin ihbarı var. Halkı yanlış bilgilendirmek ve paniğe yönlendirmek suçundan. Savcı daha önce Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberi. Bu daha önceden de kendisini çeşitli defalarda, çeşitli programlarda konuk etme fırsatımız olmuştu. Profesör Pala'nın 21 Nisan 2020'de Covid-19 salgınına ilişkin 21 Nisan'da Mayıs Haziran, Temmuz, 3,5 ay önce yani, enbursa.com adlı haber sitesine erdiği röportajın mülakatın ardından Pala'yı ihbar etmişler. Bursa Vali İl İdare Kurulu Müdürlüğü, Pala'nın halkı yanlış bilgilendirdiği ve paniğe yönlendirici açıklamalar yaptığı iddialarını içeren, Bursa bu iddiaları Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın sonunda görevsizlik kararı vermiş. Savcılık da Uludağ Üniversitesi'ne göndermiş soruşturma dosyasını. Üniversite yönetimi de Pala hakkında soruşturma başlatmış. Yani panik oldu mu, 3,5 ay önce yarattı mı diye bakıyorlar herhalde. Ülkede, Bursa'da ve ülkede panik yarattı mı bu söyleşide. Türkiye'nin salgını baskılamak yerine etkisini azaltma yöntemini seçtiğini ama baka sayısının 1,3 milyar nüfuslu Çin'i geride bıraktığını söylemişti. Bunun üzerinde kızmışlar herhalde. Ee, söyleşiler şöyle bir cümle kullanmış ki daha sonra yanlış çıktı aslında. Türkiye'de henüz salkının tepe noktasını görmediğimizi düşünüyoruz. Ben 2-3 hafta kadar önce tepe noktasının 20-27 Nisan arasında gözlemlenebileceğini ondan sonra bir azalma olacağını ve Haziran'ın 2. haftasına kadar da sönümleneceğini tahmin ediyorum demiş ki Haziranın ikinci haftasını geride bıraktık aslında daha söylenmedi sönümlenmedi evet. hani bir yandan baktığınız değil panik yaratmak eksik bile tahminde bulunduğunda söylemek lazım ya Yampalı evet burada gerekli birileri açıklamıyor ve şeffaflık gerekir demişti bu soruşturmaya tepki gösteren de Türk Türk tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman da bir açıklama yapmış. Profesör Adıyaman ve Türkiye Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve tüm tabip odaları Palan'ın yanında demiş. Palan'ın yanındayız. Bu zamana dek Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Grubu üyesi Profesör Doktor Kayam Pala aynı zamanda halk sağlığı uzmanıdır. Bu zamana kadar yaptığımız açıklamalar belgeli ve verilere dayalıdır. TTB Merkez Konseyi ve tüm tabip odaları Kayıhan yanındadır. Bundan sonra da bağımsız ve özgür olarak COVID-19 ve toplum sağlığını ilgilendiren tüm konularda Türk Tabipleri Birliği ve kurulları açıklama yapmaya devam edecektir demişler. Bir de son olarak bir haber verip kapatalım. Amerika Birleşik Devletleri bu çok tartışma konusu olan Remdesivir ilacının ya yani hatta Fahrettin Koca da Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada Sağlık Bakanı önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç, antiviral bir ilaç demişti. Liverpool Üniversitesi'nden profesör uzman Andrew Hill de böyle bu ilacın iyi şeyler olduğunu, yani iyi sonuç verdiğini, kısmi sonuç verdiğini de söylemişti. Bunu da haber yapmıştık. Fakat şimdi artık Fahrettin Koca ve diğer bütün herhangi ilgililerin yapacakları bir açıklama işe yaramayabilir, kullanılamayacak. Çünkü Covid-19 hastalarının tedavisinde olumlu sonuç verdiği tespit edilen bu ilacın gelecek 3 aydaki bütün stoku Amerika Birleşik Devletleri tarafından satın alınmış. Belki Trump bunu da 15 gün boyunca hap olarak kullanır. Kullanır öyle artık başka da. kimse kullanamaz zaten Amerika dışında kimsenin yani Liverpool Üniversitesi'nde Andrew Hill Remdesivir stoklarının tamamını aldılar. Yani Avrupa'nın ilacı erişimi artık kalmadı demiş. İlginç bir dünyada yaşamaya dünya nereye gidiyor sorusunun harika cevaplarından bir tanesi de bu işe yalan ilacı. Amerika'da almışlar. Zaten pahalı ilaçları, pahalı olduğunu da söylemiştik. Onu da zenginler kullanacak ve bu iş bitecek herhalde diye bakabiliriz. Şimdi ara. Açık Gazete Seyfettin Gürselle Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet bu COVID-19 pandemiyle atlatmaya çalışılırken e, ekonomiye de e, dükkanlara, alışveriş merkezlerine ve diğer ekonomik faaliyetlere de açılma başlamışken e, nasıl bir ekonomik hayat canlanma ya da durum ne olacak bunları birazcık konuşalım istedim. Evet, doğrusu acıl davrandı herhalde. Hükümet bir an önce ekonomiyi, faaliyetleri açmak istedi. Özellikle yeme içme, konaklama, lokantalar, kahveler, seyahat şeylerini de kaldırdı büyük ölçüde kısıtlamalarını. Nedeni malum yani işte. Radyoda da bunu çok sorumladınız. Çünkü ekonominin dayanma gücü sınırlı. Hatta o sınırları şu anda zorluyor. Çünkü istihdamda büyük bir çöküş yaşanmasın diye bu faaliyet kısıtlamaları sonucu. Ayrıca talep de tabii düştü. Dolayısıyla istihdamda büyük çöküş ortaya çıkabileceğini görerek ta en başından biliyorsun adım adım bir kısa çalışma ödeneğini kolaylaştırdı. Bundan yararlanmam. Zaten mevcut bir yasaydı ama 600 gün prim ödemek gerekiyordu. Tabii kayıtlı sektör için, kayıtlı çalışanlar için konuşuyorum. Bunu 400'e 450'ye mi 400'e mi indirdi? Neyse kolaylaştırdı. Öyle fazla inceleyip sıkı dokunmadı. Sonuçta 3,5 milyon Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan ortaya çıktı. Bunun %60'ını ücretlerinin devlet ödüyor. Daha doğrusu devlet ödüyor dediğim işsizlik tazminat fonundan. İşte orada tabii hazır para nakit para yok da tahviller vardı. Devlet tahvilleri. Onları da bir şekilde Merkez Bankası'na son tahvilde satılması yoluyla nakit yaratıldı. Oradan ödeniyor. Nisan ödendi, Mayıs ödendi, Haziran ödendi ve ciddi bir bütçe açı ortaya çıktı. Bunun üzerine bir de ikinci bir önlem daha alındı. Daha sonra işten çıkarma yasağı getirildi. Ama bu getirilirken aynı zamanda işveren de dendik ki merak etme, ücret ödemek zorunda değilsin, sen ücretsiz izle çıkart çalışanları, çalışmayan çalışanlarını, ondan sonra işte devlette de bunlara ayda 1170 lira verecek ee, böyle bir düzen. Tabii bu da bir milyon bin galiba. Neyse bir buçuk milyona yakın yani uzunlukta, kısası beş ee, milyon gibi bir e, istihdamda aslında çalışmayan, istihdamda görünen ama e, filan çalışmayan ya da çok az çalışan. Bir kitle ortaya çıktı ve bunun tabii yükü, mali yükü bütçede muzul bir açığa neden oldu. Ayrıca tabii tahvilleri, onun da sınırı var. Yani tahvilleri nakde çevirmek sonuçta bunlar e, geri almak zorunda kalınacak. Ve büyük ihtimalle faizleri de e, daha doğrusu tahvilleri tekrar piyasaya sürüp nakde geri çekmek zorunda kalacak Merkez Bankası. Bu da faizler üstünde bir baskı yaratacak ama neyse bu daha talibi konu şimdilik. Ee, tabii dayanma gücü malum önceden ne kadar ihtiyatçı şey varsa yezek akça vesaire bunlar da harcanmıştı. Ee, zaten vergiler düşüyor faaliyetler düşünce ayrıca vergileri öteleme şeyleri yapıldı. Kamu bankaları görev zararı şu anda biriktiriyor. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğin zaman sınırları çok açıkça görülüyor. Bu istihdamı korumaya yönelik önlemlerin kamu maliyesi açısından. Tek önemli bunun üzerinde gelişmiş oldu. Dün müyün ya da evvelsi gün galiba değil mi Cumhurbaşkanı bu kısa çalışma ödeneğindeki kolaylaştırma ve çıkarma yasaklarını o yasa çıkarken Cumhurbaşkanı'na bunu 3 ay uzatma şey de verilmişti yetkisi tek seferlik evet. ee, şimdi bu yetkiyi kullanarak 3 ay değil bir ay uzattı şimdi da peki neden bir, neden 3 ay değil bir ay uzattı onu da soracaktı i̇şte yani işte kısa, kısa çalışma ödeneği anladım, ve nakdi anladım, yardım destek nedenlerden desin. dolayı çünkü kamu maliyesini şunu olmuyor yani Peki iki tarafı keskin buçuk halinde ee, uzatsa 3 e, ay, e, ay daha e, bütçe buna dayanabilecek mi? Tabii ki şüpheli bunu görüyorlar. Onun için bir ay uzattı e, ve tabii e, faaliyetler e, ekonomi canlanıyor. Çünkü resmi söylemde böyle de artık yani buna fazla itibar etmiyoruz. Ee, ama herhalde bir taraftan da şunu olmuyorlar, e, ekonomi canlanacak, e, bir ay yeter. zaten daha fazlasına bizim e, hazinenin dağımlülü yok. E, o bakımdan inşallah ekonomide toparlanacağı için bu şeylere e, istihdamı korumaya yönelik önlemlere ihtiyaç kalmayacak. Bu ee, aylık ödemelerin... E, hazineye Efendim? ne kadar, bu 3 aydır yapılan ödemelerin hazineye ne kadar yük olduğu açıklandı mı? Ya da şu anda belli Bir mi? Şu kadar... Tabii yani görülüyor. Zaten hesaplamak da çok zor değil. E, hmm. 84 milyar en son şeyde. Haziran'da yakında öğreneceğiz açığı. E, Mayıs'ta 84 milyar açığa ulaşmıştı. Faiz e, düşüyor da tabii e, şey, şey açık veriyor. Bu da yeni bir gelişme. Şimdi bu, buna ben çok karşı değilim. Bu ciddi bir şok geldiği zaman ekonomiye tabii tek elinizdeki silah çıkıp faizlerle onu da düşük tutuyorsun yapay bir şekilde tamam o da bir talep yarattı görüldüğü kadarıyla ama yetersiz esas gelirlerin düşüşünü engellemek lazım. İşsizliğin adeta bir volkan gibi patlamasını engellemek gerekiyordu. Buna bir itirazım yok ama Türkiye'nin imkanları sınırlı. Diğer hmm. kendi parasını basan ne Avrupa Birliği Avrupa'yı Avrupa basıyor. Korkunç bizden çok daha fazla yardımlarda bulundular istihdamı korumak için. Keza Amerika öyle kendi parasını basıyor. Bizim tabii orada sınırlarımız var ama gene de bu bütçe açıklarını ser istemez göze almak gerekiyordu. Ona bir itirazım yok. Ama dediğim gibi 84 Haziran'da bunun da üstüne şimdi gelecek. Bir ay daha uzatıldı. Temmuz'da da mütki açığı büyümeye devam edecek. E, tabii bunun bir sonu var. Hatta o sonu belki de geçtik. Geçmiş olacağız Temmuz'da. Rakamlar ortaya çıkınca göreceğiz. Ee, dolayısıyla toparlanma e, bu plan ya da bu umut hükümetin yönetimin e, ihtiyacımız kalmayacak istihdamı korumaya e, Ağustos'tan itibaren umudu ne kadar geçerli e, vallahi bana sorarsan e, gene hayal görülüyor. Tabii ki bir canlanma var bunu e, sokağa çıktığımızda da görüyoruz ama lokantalar işte diğer şeyler faaliyetler bir kere oldukça düşük kapasiteyle çalışıyor. Trafik bekim ki iki defa ben gittim şey lokantaya özlemiştim, rakı, balık Rakbalık köyü Kemaplıku şeansına ve gördüm düşük kapasite. Ee, bir, iki, tabii e, şeyler turizmde e, hala çok ciddi e, sorun var. Bir kere dıştan e, gelen turist yok. E, malum Avrupa Birliği, o da şimdi tartışmada. Hatta bugün değil mi şey gidecek, e, Dışişleri Bakanıyla ile Sağlık Bakanı Almanya'ya gidecekler. Almanları <gülüyor> ikna etmeye çalışacaklar ki öyle Covid'i kontrol altında Türkiye'de hiç merak etmeyin. Bize haksızlık yapıyorsunuz falan diyecekler. Evet ben Daha, de onu hemen bir cümleyle ha, Seyfettin ee, biz evet. onu verme fırsatı bulamadık ama e, yani Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'da Avrupa Birliği'nin 1 Temmuz'da kalkan seyahat kısıtlamasına Türkiye'yi dahil etmemesine tepki gösteriyor yazılı açıklamada. Evet. Üçüncü ülkelere dair kabul edilen listede Türkiye'ye yer verilmemiş olmasından hayal kırıklığı duyuyoruz demişti. Bu yanlışların evet. en kısa sürede düzeltilmesini istiyoruz diyorlar. İşte bugün gidip ikna etmeye çalışacaklar. Şimdi tabii şu var diyelim ki Almanlar ikna oldu tamam gidin dediler ama ben yine de şeye öyle eski eskisi kadar turist Avrupa'dan geleceğine doğrusu ihtimal vermiyorum. Yani çünkü sonuçta onların basını da yazıp çiziyor. Riski göreceklerdir. Belki bir kısmı riski göze alıp gelebilir. Yani Lafı uzatmayayım. Bir kere turizm, Türkiye ekonomisinin yani özellikle dış dışarıdan gelen turist, yabancı turist çok önemli bir unsuruydu. Bunda büyük bir kayıp var. Ve bu yaz kaybedildi. Hiç turizmi bilmiyorum. Herhalde bir hareketlenme var. Ama ne kadar var onu da bilmiyorum. Şimdi dolayısıyla bu bir ay sonunda ne kadar şey bu istihdamı korumaya yönelik önlemler bittiğinde özellikle işten çıkarma yasa Tabii şunu da söyleyeyim bu işten çıkarma yasağı da geçen programda aslında konuşmuştuk ama bir kez daha vurgulamakta yarar var. Bu tam bir boyunduruk çünkü bu insanlar ayda 1170 liraya mahkumlar. E, tamam işten e, çıkartılsalardı ne olacaktı diye tabii ki sorulabilir. E, ne olacaktı? Bir kısmı belki en azından e, belki değil. Bir kısmı gidip işsizlik tazminatından e, alacaktı paralarını ve 170 liradan daha fazlasını alacaklardı. Üstelik daha uzun süre. E, dolayısıyla e, bu şey kısa çalışma ödeneği de %60'a o da e, nispeten çoktan iyi tabii. Ama e, bunlar e, Temmuz sonunda, sonunda erdiğinde e, işten çıkarmalar benim gördüğüm e, hızlanacak. E, dolayısıyla işsizlikte şimdilik bu 5 milyonluk bir aslında istihdamda görünen e, ama sonuçta çalışmayan aslında işsiz sayılabilecek. Kitlenin bir bölümü ne kadarını tahmin etmek zor ee, şey diyecek e, tekrar işsiz olarak kayda geçmeye başlayacaklar işsizlik zaten e, çok yüksek bir düzeyde yakalanmıştı Türkiye işsiz diye onu da e, altını çizmek lazım e, hani Amerika Almanya zaten çok düşük işsizliklere sahiplerdi e, Almanya'da zaten fazla artmadan Amerika'da tabi bir patlama yaptı ama. Amerika bile işsizlik oranı bizden daha düşük şu anda. Dolayısıyla %15'in üstünde bir tanım dışı işsizlik oranına sahiptik. En son açıklanan bu zaten e, dönemidir. Şubat, Mart, Nisan ortalamasıdır. Aslında işte e, bir hafta sonra 10 Temmuz'da Nisan dönemi açıklanacak. O daha iyi yansıtacak. Bu koronanın şokunun nasıl bir işsizlik yarattığı çünkü Nisan ben bir de ikinci Mayıs, çeyrek rakamlarını sorabilir miyim ha? ikinci çeyrek rakamları ne zaman açıklanıyor çünkü ilk çeyrekte yüzde dört buçuk büyüme olduğunu ha, ortaya büyüme, çıkmış buraya da gelelim Ondan bir daha sonra açıklanacak da şimdi işsizlikten söz ettiğimiz için bu 10 Temmuz'da Halkı İş Anketi açıklandığında Nisan dönemi daha daha iyi şey edeceğiz. Daha iyi anlayacağız çünkü dediğim gibi Mart Nisan Mayıs ortalaması nisan dönemi büyük bir ihtimalle daha da yükselecek işsizlik oranı Tabii şu da var işsizlerin hepsi de kaydı girmiyor bunu da iki hafta önceki programda konuşmuştum. Evet. Bu koronadan önce zaten Türkiye işgücü piyasasında bir sıra dışı e, olayla karşı karşıyayız. Bunu görüyorduk e, son aylarda ama bu iyice şiddetlendi. E, bir takım e, şeyler işte, istihdam, e, kayıplarına, iş istihdam kayıplarını, iş kayıplarını uğruyorlar, işsiz kalıyorlar ama işsiz olarak kayda geçmiyorlar çünkü iş aramıyorlar. E, bu ciddi rakamlara ulaştı. Bu başlı başına bir sorun, Hızla düşüyor iş gücüne katılım oranları. Şu anda tarihinin en düşük seviyesine geldi. %47. Öyle mi? %53'ten %47'ye düştü. Bu şu demek tabii. Bunlar ne zaman dönerler onu bilmiyorum ama dönmeleri şart istihdama. Çünkü aksi takdirde Türkiye beşeri sermayesini kalkınma için kullanamıyor demektir gençlere hiç söz etmeyelim okuyorlar okuyorlar şu anda şey geçti %25'i genç işsizlik oranı daha da büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde artmaya devam edecek. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman yani Türkiye faaliyetler tamam kısıtlamalar kaldırıldı hadi diyelim ki koronayı da virüsü de İyi kötü kontrol altında tutuyorsun. En azından bir yeniden pik yapmasını engelliyorsun öyle diyelim. E, aşağı da indirilemiyor bir türlü. E, şimdi Böyle bir e, koşullarda e, Türkiye 2020'yi de kaybetti. E, şey açısından. E, i̇ş gücü, işsizlik e, açısından. E, 2018 zaten yüksek işsizlik yılıydı. İşsizlik patlama yapmıştı. 2019'da ikinci yarıdan itibaren İşsizlikte bir düşüş başlamıştı ama dediğim gibi bu da yapay aldatıcı bir düşüştü. Çünkü iş gücünden ciddi ayrılmalar başlamıştı. Hem erkeklerde hem kadınlarda. E ardından zaten korona şoku geldi. E şimdi 2020'de yüksek işsizlik yılı. 2021'de de öyle bir yüzde hiçbir öngörü ne o ISI'di ne IMF'ne Dünya Bankası ne diğer iktisatçılar 2021'de de tabii ikinci bir korona şoku olmadığı varsayımı altında öyle yüksek bir büyüme beklenmiyor çünkü yatırımlar hani tüketim belki canlandı, işte tekrar alışverişler şey dayanıklı tüketim malı Otomobile yönelik talep canlandı, o gözüküyor. Konuta kısmen canlandı ama yatırımlar çok kötü durumda. Ee, bu ortamda gelecek de belirsiz olunca haliyle dış yatırım da gelmiyor zaten. Onu malum uzun uzun anlamaya gerek yok nedenlerini. E şimdi böyle bir ortamda 2021'de de işsizlik kolay kolay aşağı çekilmeyecek. Belki bir miktar %3-4 büyüğü olursa olabilirse belki bir miktar durdurulur bunu neden anlatıyorum önce de galiba söyledim iki hafta önce de Türkiye tarihinde ilk defa 3 yıl bir kere minimum 2018-2019-2020 %14-15 civarında tarım dışı işsizlik konumdan söz ediyorum bir işsizlik yaşamış olacak deneyimlemiş olacak Büyük bir ihtimalle buna bir dördüncü yıl daha eklenecek. Bu tarihinde hiç olmadı. Bundan evet. önceki krizlerde de işte tatlamalarına şahit olduk. 2001'de de böyleydi. Sonra işte küresel krizde 2008'de de böyle olmuştu. Ama e, bu krizlerden, şimdi bunları tekrar tarih edemeyelim, iktisat tarihini çeşitli nedenlerle, çok hızlı bir krizden çıkış olmuştu. Yani canlanma, ekonomik canlanma çok güçlü olmuştu. Gerek 2002'de, gerek 2010'da. Ee, ve sonuçta yükselen işsizlik de aynı hızla yükseldiği gibi aşağı inmişti. Şimdi bu şu bakımdan önemli. Toplumsal olarak tolere edilebilirdir bu yüksek işsizlikler. Şimdi tamam mı? Hepsi alamıyor. Hatta küçük bir kısmı Tazminat alabiliyor ama olsun alıyor. Diğer kısmına da Türkiye'de hala aile dayanışmasının bir geçerliliği var. Tabii ki istisnalar vardı. Onlar perişan oldu da intiharlar bile oldu. Hatırlarsın bir ara gene bu programda evet. Ömer konuşmuş Konuşmuştuk, konuşmuştuk. evet. Ama şimdi Allah aşkına şimdi bunların hiçbiri son iki yıldır gündemde değil. Yani işsizlik tazminatı alanlar alt tarafı en fazla onay alabiliyor ki çoğu zikisay. E onların bitiyor tazminatları hala iş yok. Gençler eğitimlerini bitiriyorlar iş yok. Ondan sonra... E, iş Bir de yok umudunu alabiliyor. umudunu kesenlerin ve iş aramayanların sık sık sözünü ettiğimiz gibi evet, çeşitli programlarda evet. senin. Bir Neyiz? de onların bunlar, sayısı çok bunlar, yüksek. Bunlar Allah aşkına aile dayanışması dayanabilir mi buna? Bu bir evet. yıl değil ki. Üç yıl olmak üzere. Belki dört yıl olacak. Yani orada hakikaten ben daha fazla da düşünmek istemiyorum. Çünkü korkuyorum. Aa, endişeleniyorum. Bu, bu, bu gençlerin durumu ne olacak? Tabii sadece gençler değil. Yani orta yaşlı veya işte... 50 yaşlarda işinden olmuş birisi tekrar nasıl iş bulacak emeklilik hakkında kazanamamışsa çünkü bir donlar onlar var. Bizim kuşak şanslıydı. Aldık emeklilikleri. Zaten erken erken emeklilikler de verildi. E, iyi kötü tamam birçok emekli için maaşlar tabii ki yetersiz ama e, en azından alabiliyorlar. E, şimdi bir kısım insan emekli olduğu halde biliyorsun işte yaş ...şeyleri getirilmişti, i̇şte 50 küsur yaşları beklemeleri lazım. <gülüyor> bu insanlar çalışmak zorunda. Dolayısıyla bence çok büyük bir toplumsal dram şu anda yaşanıyor ve giderek de bu dram derinleşecek, vahimleşecek. Evet bir de şeyi ekleyeyim sürede bitmek üzere yani Kültür ve Turizm Bakanı da biraz önce turizmin açılması durumunda ne tahminler nedir diye sorunca yani evet, evet. bu koşullarda otellerin yarısının açılmasını başarı olarak görüyorum demiş ve büyük girişimler yapıldı Antalya'da pek çok 60 ülkenin büyükelçilerinin davet ettik falan diyor. Fakat e, tabii bunun başka sorunları da var. Yani Avrupa Birliği ülkeleri açsa bile bu sefer de yoğun e, uçuşların, uçak seferlerinin yaratacağı başka sorunlar da. E tabii Mesela, ondan hiç Ömer Sümen Sümen söz ee, Evet. Yani ikinci bir e, dalga, ikinci bir şok. E, evet. Çok e, olası kılıyor tabii. Bir taraftan bu faaliyetleri yani şeyi de görüyorum, şu, Ege kıyısı kasabasına, küçük kasabasında bir yazlık var. Bizim buraya geldik dün. E, bakıyorum vallahi öyle maske falan. Taşımıyor herkes. Taşımıyor, e, geçen akşam bir gürültüler koptu, havai fişekler falan. Şu şeye geçirme gösterisi yapıldı. Askere yolcu etki. As ondan sonra e, yani zaten Türkiye'de yerli halk da teşne, ikinci dalgayı yaratmaya bir de üstüne tabii uçaklarla e, mesela İran'dan değil mi uçak seferleri başladı anlamak mümkün değil. Evet. Buralarda hala ikinci dalga var. Hadi Almanya bilmem Avrupa'nın bazı ülkelerinde tamam başardılar düşün. Oradan gelirken belki risk yok ama gelip burada kapı oraya götürmelerinden korkuyor da tabii onun için istemiyorlar. Evet. Valla işte konuşmaya devam edeceğiz. Çok Peki iyi bitirdik evet. görüşürüz çok Görüşmek teşekkür ederim. Üzere. İyi, i̇yi yayınlar hoşçakalın. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Açık, Açık Gazete The Shadow of Your Smile The Shadow of your... dreams I love The drop kiss your lips, and I did too. All... The Shadow of Your Smile ünlü bir filmden The Sandpiper filminden Elizabeth Taylor ve Richard Burton'ın büyük bir aşkta yaşamış oldukları 1965 yapımı The Sandpiper filminden Tanju Okan'ın söylediği The Shadow of Your Smile'ı çaldık açık radyoda çalmamızın sebebi de 29 Haziran günü birkaç gün önce 94 yaşında hayata veda eden popüler besteci, film müziği ve televizyon dizilerinin müziklerinin yazarı ve aranjör Johnny Mandel'in 94 yaşında hayata veda etmişizce. Sedat Memli arkadaşımız da bize bunları duyuruyor günü gününe böyle şeyleri. Oradan aldığımız bilgiyle harekette devam ettik bizde çalmaya etraflıca bilgi edinmek isteyenler açık dergi programında da bilgi bulabilecekler ya da aslında dün de durdular zaten Johnny Mander'dan dinledik şimdi açık gazete devam ediyor saat 9.30-7 dakika geçerken Avrupa ne konuşuyor bakalım <gülüyor>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 E, Biliyorsunuz işte konuştuğumuz şey de buydu Belçika'da da çok geniş katılımlı gösteriler olmuştu ve pek çok yerde Belçika kralı 2. Leopold'ün heykelleri e, indirilmişti. E, 14 yaşında bir gencin başlattığı bir kampanya var Belçika'da Leopold'ün yurt çapındaki tüm heykellerinin kaldırılmasını e, talep ediyor ve bu kampanyada 82 bin kişi imza vermiş durumda. E, Leopold'un kim olduğundan bahsetmiştik yine hatırlatalım.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 Bu mektup Belçika basınında nasıl değerlendiriliyor? Le Suar gazetesinden bir köşe yazısından aktarayım. Bu mektuba asıl gücünü veren üç unsur var. Öncelikle kral kendi ailesinin sorumluluğuna ilk kez üstlenmiş oldu. İkinci olarak...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 Onunun kökleri bu Kongo'da yapılan sömürüye gidiyor. Hani dolayısıyla Belçika Kongo'nun bu mirasını çok ciddi bir şekilde bugün de devam ettiriyor toplumunda, ekonomisinde. bundan sonra ne olacağını izlemek gerek. Bu meclisteki hakikat komisyonu Eylül ayında çalışmaya başlayacakmış. Evet ben de buna bir ufak ilavede bulunayım izninle yani King Leopold's Ghost diye yani Kral Leopold'ün hayaleti diye yani bir açgözlülük terör ve kahramanlık sömürge Afrikası'nda diye Adam Hawkschild'in son derece ilginç bir kitabı var. Bu konuların hepsinin dünyada duyulmasına da yol açan bir kitaptı o.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 Bence evet, de Tages Anantager <gülüyor> haklı zaten yani İsviçreliler zaten son derece aslında haklı başında ve ağır başlı insanlar olduğu için taşkınlık plan da söz konusu <gülüyor> olamaz zaten. ama İsviçre'de olur bu Türkiye'de hiç olmuyor ya zaten böyle şeyler Evet. Evet, bizim hiç gündemimizde e, e, eğlence mekanlarını açmak şu anda yok maalesef. <gülüyor> de asker uğurlamalar yetiyor bize çünkü. Henüz oh, diğer aşamaya gelemiyoruz. Evet. Böyle. Bu haftalık eh, seçtiğim günden başlıkları bunlardı. Peki, çok teşekkür ederiz Duzma gayet. Çok teşekkürler. Görüşmek öğretici üzere. Öğretici doğrusu. Çok <gülüyor> teşekkürler. Koşça kalın, iyi yayınlar.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 Evet, Tuğba Tekelk'in ardından biz de Avrupa'yı bırakıp biraz başka ülkelerde de gezegenimizden ve memleketimizden insan manzaralarına geçebiliriz. Brezilya'da, Türkiye'den önce şey yapalım, bir dünya rekoru haberi var. Evet. <gülüyor> Ee, o çok güzel yani Levent Gök kırmış dünya aralıksız en uzun süre millet meclisi yönetme rekoru onaylanmışlar bu yani 2020 bütçe görüşmelerinde aralıksız 8 saat 13 dakika süreyle birleşimi yönetmiş oturumun tüm kayıtları ve belgeleri dünya erkek rekorları rekor tescil ve hakem heyeti tarafından incelenmiş ve tescil edilmiş. Bu da ilginç Molas bir rekor şeyiymiş bu arada. Dünya erkek rekorları. Dünya erkek <gülüyor> rekorları evet. Kadınlarla ilgilenmiyoruz. Evet, ee, evet. Şeyden, bu memleketimden insan manzaralarından da diye ama aynı zamanda gezegenden de sayılabilir. Gene memleketten bir şey var mim. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın bildirdiğine göre milli piyango çekilişinde bir soru bir takım şahibe iddialarıyla meclise verdiği soru önergesi e, Hazine Maliye Bakanı Link'le cevap vermiş. 20 gün arayla yapılan sayısal loto çekilişinde çıkan 5 numara birbirinin aynıymış. Yani, yani trilyonda bir bir tesadüf olabilir ama aynı. Şaibeler araştırmalı demiş. Bence yoktur. 6 rakamı da tam bilen yine aynı yerden Ankara Yeni Mahalleden çıkmış. Yani 6 Haziran çekilişinde 5, 11, 24, 39, 41, 44. 27 Haziran'da da 5, 11, 24, 30, 39, 41 sayıları küreden düşmüş. Her iki çekilişte de 5, 11, 24, 39 ve 41 numaralar çıkmış. Bir kısa süre arayla aynı numaralar çıkmış. Sorunlar devam ediyor demiş ama ben ihtimal vermiyorum. Çünkü böyle bir trilyonluk ihtimal her zaman olabilir. Geçen seneki büyük ikramiye sahibini bulamadı. Galiba hazineye kaldı değil mi seçilen şey? Hiç i̇lk takip etmedim açıkçası. <gülüyor> Türkiye tarihinde ilk defa oluyor. Dünya tarihinde de ender olan bir şey. Büyük ikramiyenin sahibinin çıkmaması milyonlarca. Tam da diyorsunuz evet. ekonomik krizin üzerine iyi gelmiştir. Evet evet. Brezilya, bir de Türkiye'den son bir haber vereyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çoklu baro için hazırladığı yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanırken sürecin başından bu yana ki bizden görüş alınmadı diyorlar ve görüşmelere dahil olmak istiyorlar barolar. Çünkü konu barolarla ilgili zaten kanun teklifi. Görüş alınmamış ama zaten görüşe ihtiyaç var mı bilmiyorum ama 7 kişiden oluşan bir heyet belirlemiş. Adalet Komisyonu'na katılsın diye. Ama baro başkanlarını komisyona almamışlar heyeti. E i̇lk peki. yürüyüş yapma kararı verildiğinde hükümet yetkilileri çıkıp bunun yöntemi yolda yürümek değildir. Hatta değil yürümek koşsanız bile e, bu bir yöntem değildir. E, bizimle görüşün dediler. Evet, Şimdi görüşme talep edildiğinde de kabul edilmemişler. E, evet peki ne gerekçeyle reddedilmiş bil bakalım. E, acaba ne olabilir? Başanım, Artık gerek başmış. yok mu? <gülüyor> Hayır gerekçe bildirilmemiş. Hmm. Güzel. Ne gerek evet. vardı demiş? Evet ne gerek var. Metin Fezio da Türkiye Barlar Birliği Başkanı, komisyona davet yazısına henüz cevap vermediği için onun görüşmelere katılıp katılmayacağı henüz netleşmemiş. Görüşmelerin olup olmayacağı da netleşmemiş zaten. Metin Fezio da demişti hatırlarsanız ona tepki çekilen kendisini zinciri al zincir kurup almamışlardı o zaman. E, yönteme katılmıyorum e, ama demokratik bir halkta diyordu. Bence gene de e, masaya oturmak lazım diyordu. Evet ama şimdi oturamıyor masaya çünkü almıyorlar onu. Daha doğrusu bilmiyoruz belirsizlik var. Davet etmişler ama şimdi de gidip gitmeyeceği belli değil. Belli değil. Şok güzel olan bir haber de Brezilya'dan geliyor. Gezegeninde insan manzaraları bunu seveceksin. Görmedin sen eğer. Brezilya Eğitim Bakanı Carlos Alberto de Cotelli şey, bakan olduktan 5 gün sonra istifa etmek zorunda kalmış. Atandıktan sonra 5 gün sonra. Çünkü e, Frans 24 haberi bu. Biz bunu nereden görüyoruz? T24'te. Geçen hafta devlet başkanı Jair Bolsonaro tarafından eğitim bakanı göreve atanmış. Öz geçmişinde Brezilya'nın Getulio Vargas Vakfı'ndan yüksek lisans Arjantin'den doktora, Rosario Üniversitesi'nden, Almanya'da Wuppertal Üniversitesi'nden de doktora sonrası derecesi, post doktora almış. Ama sonra göreve gelince bakmışlar, Rosario Üniversitesi bir kez Arjantin'den bizden böyle bir şey doktora falan almadı demiş, tezini savunmadı demiş. Decotelli'ye sormuşlar. Üniversite jürisi benim tezimi değiştir dedi ama benim param bitti. Onun için Brezilya'ya döndüm. Onun için almadım demiş. Arkadan Vupertel Üniversitesi'nde doktora sonra, post doktora derecesi. Vupertel Üniversitesi'nde bizden herhangi bir akademik derece falan almadı demiş. Ayrıca Decotelli'nin yeni eğitim bakanı akademik çalışmalarında da intihal varmış. Çalıntı yani. Aşırma diyelim özgeçmişinde 2016-2018 yılları arasında eğitim verdiği iddia ettiği üniversitede onun orada çalışmadığını açıklamış mükemmel bir eğitim bakanı değil mi İsmi evet. falan da bu gidişte herhalde gerçek çıkmayacak kendisi böyle bir insan var mı yok mu bilmiyoruz zaten <gülüyor> evet. peki bu haberle de gezegenden bu haberle de e, galiba bitirebiliriz herhalde Seattle'ın boşaltıldığını belki ha, evet, son evet, olarak söyleyebiliriz. Bir otonom bölge ilan edilmişti Floyd eylemlerinden tam iki hafta sonra. Ama sık sık duyuruyorduk. Aşırı sağcıların da sağ basının da sürekli tacizi ve provokasyonu altındaydı. Ve son haftalarda ölümlü çatışmalar yaşanıyordu. Ne olduğu belli olmayan. Aslında protestocuların da ilgisinin olmadığı çatışmalar ama otonom bölge içerisinde oluyordu. Dün akşam... Seattle valisinin de çağrısıyla polis bütün barikatları kaldırıp artık otonom bölgeye son vermiş kontrolü ele almış evet ama evet. bakalım direnecekler Gözaltılar mi orada. bu arada evet 15 kişi galiba gideyim mi evet. galiba gözaltına alınmış ama devam edebilir. bu işler belli olmuyor ruhu, evet. çağın ruhu biraz değişik onu da takip etmeye devam edeceğiz son haber oydu evet peki bitiriyoruz o zaman bugünkü açık gazeteyi saat 10'u 3 geçe bitiriyoruz ben Deniz Ömer Madra Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz ve bayağı zorluklarla evlerden yapıyor teknik arkadaşlarımız da Andrei Gritko da bize destek veriyor teknik arkadaşlarımız da olağanüstü bir çaba gösteriyorlar ve bir yandan da güvenli bir şekilde bu hayatta kimseyi riske sokmadan yürütmeye çalışıyorlar yayını bu arada da Selahattin Çalak'a da iyi ki doğdun Selo diyelim ve bitirelim. İyice yaşlara. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. <Gülüyor>